Müminler biliyorsunuz halkımızın Mevlid Kandili olarak bilmiş olduğu bir gecede şu anda bulunmaktayız. Bu gecenin tarihsel gelişimiyle ilgili kısa bir aktarım yaptıktan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, hadis-i şeriflerine geçeceğim. Peygamberimizin e, aile hayatı, şemaili, sıfatları, özellikleri, ile ilgili bazı hadis-i şerifleri sizlere aktaracağım. İnşallah. Değerli müminler. Yılbaşı gecesi İsa Aleyhisselam'ın Doğum Yıl dönümünün Kutlandığı gecedir Yılbaşı denir Miladi İsa Aleyhisselam'ın Doğduğu Zaman Doğduğu zamanı Birinci yıl olarak kabul eden takvime Miladi takvim diyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret edişini birinci yıl olarak gören takvime de hicri takvim diyoruz. Takvimler daha çok dünyada meydana gelen çok önemli olayların başlangıcını birinci yıl olarak almışlardır. Bu konuyla ilgili birçok takvimler vardır ama Rumi takvim ve başka takvimler vardır. Ancak bizim bildiğimiz, tanıdığımız, yakından bildiğimiz, tanıdığımız takvimler miladi takvim ve hicri takvimdir. İslam'ın hükümleri miladi değil hicri takvime göre ayarlanmıştır. Gerek Ramazan bayramı, gerek Kurban bayramı, gerekse Ramazan orucu, hac, Haram aylar ve daha birçok zamanla ilişkin, zamana tabi olarak yapılan ibadetler hicri yıla göre, hicri aylara göre düzenlenmiş ve bu şekilde hükme bağlanmıştır. Dedik ki miladi takvim İsa aleyhisselamın doğumunu birinci yıl olarak kabul eden takvim, Hicri takvim, Peygamberimizin hicretini, Mekke'den Medine hicretini birincil yıl olarak kabul eden takvimdir. Hristiyanlar, İsa Aleyhisselam'ın doğumunu kutlamışlar. Yıllar sonra onu anmak için geceler düzenlenmiş, programlar yapılmış. O programlar, zamanında İncil'in okunduğu, İsa Aley Aleyhisselam'ın hayatının ve onun hadislerinin okunduğu bir takım programlar idi. Ancak ancak insanlar zaman içerisinde bu programları değiştirdiler. Zaman içerisinde bu programlar değişti ve bugün yılbaşı eğlenceleri adı altında Yapılan içki alemleri, zina alemleri, fuhuş alemleri esasen İsa Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümünün kutlanış şeklinin batıl, fasit bir hale dönüşmüş halidir. Zaman içerisinde dönüşmüş. Hiçbir zaman yılbaşı yani İsa Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümünü kutlama merasimleri zinayla, içkiyle olmamıştır. Bilakis İncil'den ayetler okunarak yapılmıştır. Bilakis Hz. İsa'nın hadislerinin okunduğu merasimlerdir. Bilakis Hz. İsa'nın hayatının anlatıldığı, risaletinin anlatıldığı merasimlerdir. Ancak zaman içerisinde bu merasimler bugünkü şeytani işlere kadar Gelmiş bu seviyeye gelmiş, yılbaşı dendiği zaman içki, eğlence, kumar, zina, fuhuş atla gel gelir hale gelmiştir. O programlar bu programlara dönüşmüştür. Maalesef zaman içerisinde. Çünkü insanlar bu işi aslını unutmuşlar. Niçin bu programların düzenlendiğini unutmuşlar. Gelinim Peygamberimizin Doğum Yıl Dönümüne. Evvelden sadece Kur'an-ı Kerim okulu, Peygamberimizin hayatı anlatılır vesaire bazı nasihatler yapılırdı. Şimdi Peygamberimizin Doğum Yıl Dönümlerinde bakıyorsunuz Sema Gösterisi yapılıyor. Sema. Def, Çalgı, Ork, müzik, Müzikli. Bu Sema Gösterilerinde bazı yerlerde bayanlar rol alıyor çalgılı, dans bir şekilde yapılıyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani Hristiyanların merasimlerini nasıl dönüştürdüyseler Müslümanlar da yavaş yavaş yavaş, yavaş Kur'an-ı Kerim'in yerine semayı, müziği, defi, dönmeyi koymak suretiyle bu programlarını değiştiriyorlar. Değiştiriyorlar. Zaman içerisinde bu daha Değişik daha kötü bir hal Almayı, Almaya doğru gidiyor Bunlara dikkat etmek lazım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Doğum yıl dönümünü allah Teala kutlayın dememiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bu doğum yıl dönümünü kutlayın dememiştir Sahabe Kutlamamıştır tabilere, tabiinlere de kutlayın dememiştir. Ne zaman bu olaylar meydana gelmiştir? Bu olaylar hicretin üzerinden 600 yıl geçtikten sonra meydana gelmiştir. 600 yıl Müslümanlar Mevlid Kandili diye bir şey bilmediler. 600 yıl sonra özellikle Mısır'da Fatimiler devrinde bu Kutlamalar başlamıştır. Ancak nasıl başlamışlardır bu kutlamalar? İyi niyetlerle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatalım, Kur'an-ı Kerim okuyalım düşüncesiyle başlamıştır ve bugüne kadar da devam etmektedir. Peki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatmada hiçbir sakınca var mı? Yok. Peygamberimizin hadislerini okumada ne gibi sakınca olabilir? Asla yok. Okuyacağız, hayatını da anlatacağız inşallah. Ancak şunu bilmemiz lazım ki değerli kardeşlerim, bu gece, bu geceyi kutlamak Allah'ın emri değildir. Kur'an'da yer almaz. Peygamberin emri değildir hadislerde yer almaz. Bu sadece bir gelenektir. Böyle bakacağız bu olaya. Atalarımızdan kalmış bir gelenek. Gelenek. Buna dini bir anlam yüklemek e, bu Allah'ın emridir demek bu peygamberin emridir demek dinde olmayan bir şeyi dine koymaktır. Bunu bilelim. Bunun akabinde madem ki bu Tabii neden kandil denmiştir onu da söyleyeyim. Neden kandil geçisi denmiştir? Evvelden elektrik yoktu, kandiller vardı. Bu gecelerde ee, caminin şerefesine veya camiye giden yollara kandiller yakılıp asılırdı. Gören ahali camiye giden yolların kandilleri yanıyor. Camide bir merasim var ola diyerek merasime gelirlerdi. Kandil yandığı zaman kandil gelisi işte bu yüzden kandil gelisi olarak kalmıştır. İsimi oradan aldım. Yoksa yani bu Kur'an'da var olan bir isim değil. Yani. Sünnette, hadislerde var olan bir isim değil. Sorudan konmuştum. Değerli kardeşlerim, biz bu gecede, madem ki insanlar toplanıyorlar, biz de bu geceden istifade edelim manasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanımak, hadislerini anlatmak. Onun sıfatlarını, meziyetlerini, risaletini anlatmak için bu vakit dilimini de bir fırsat olarak görüp değerlendirmek istiyoruz. Yüce Rabbimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için buyuruyor ki: "Ve inneke la'ala khuluqin azim." Ya Muhammed, sen ne büyük bir ahlak seviyesi içerisindesin. Sen ne büyük bir ahlak üzeresin ya Muhammed. Burada peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı övülüyor. Yine burada Allah'a iman eden peygamberin risaletine inanan müminler için büyük bir davet var, büyük bir e, bilgi var. O da nedir? insanlar! Ey insanlar! Azim, büyük bir ahlak üzerinde olmak istiyorsanız, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alın. Çünkü o büyük bir ahlak üzerinedir. Onun ahlakı büyük bir ahlaktır. En güzel ahlaktır. Ahlak ne demek? Arapçası, Arapça manası nedir bunun değerli kardeşlerim? Bu yaratılış demektir. Fıtri özelliklerin yaratılışta Allah'ın var ettiği özelliklerin fıtratın insanın hayatına yansımasıdır ahlak. İnsanın sözlerine fıtri yaratılışındaki var olan o güzel kodların sözlerine, fiiliyatına, hareketine, düşüncesine, inancına yansımasıdır ahlak. Yaratılış halinde olmaktır bozulmamış olmaktır bozulmamış fıtri olarak Allah'ın yarattığı ilk gün gibi tertemiz kalmış bir halde olmaktır ahlakta olmak o yüzden en büyük ahlak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemde bulunmaktadır yine yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ya Muhammed, şayet siz ey ashab, ey müminler, müslümanlar, şayet siz Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız, Allah'ı seviyorsanız, فَاتَّبِعُونِي Bana tabi olun. Yuhbekumullah <gülüyor> Allah da bana tabi olursanız sizi sevecektir. Şayet bana tabi olursanız Allah sizi sevecektir. Ve yagfir lekum dunubekum ve bana tabi olursanız benim sünnetimi hayatınıza tatbik ederseniz benim getirmiş olduğum risaleti yaşamış olduğum şekil ve şemal içerisinde siz de yaşarsanız Allah günahlarınızı bağışlar. Vallahu gafurur rahim. Biliniz ki Allah bağışlamayı çok sevendir. Rahmeti bol olandır. Yine yüce Rabbimiz buyuruyor ki: "Lekad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasene." Bilin ki ey müminler, Allah'ın Resulünde sizler için örnek alınacak çok güzellikler vardır. Onun hayatında, onun örnek hayatında sizler için ne yüce ölçüler vardır. Ne yüce ahlaki ölçüler vardır. Limen kâne yârcullâh <gülüyor> Allah'ı dileyen Allah'a onu raz kendisinden razı ederek huzuruna çıkmak isteyen, Allah'ı kendisinden razı etmek isteyen, Allah'tan razı olmak isteyen, onun vermiş olduğu nimetlerle sevinmek isteyen, onun vermiş olduğu nimetlerle ebedi hayatta mutlu, sa'id olmak isteyenler için, Allah'ın hayatında ne güzel direktifler, ne güzel ölçüler ne güzel örneklikler vardır onları alın bu olmazsa olmaz onu örnek almazsanız hayatınızın bütün noktalarında hayatınızın bütün yönlerinde eğlencenizde ikametinizde yolculuğunuzda tahsilinizde iş hayatınızda komutanlığınızda idareciliğinizde memurluğunuzda amirliğinizde onu örnek almazsanız kurtuluşa ermeniz mümkün değil. Allah'ı razı etmeniz mümkün değil. Allah'ın bizden razı olması mümkün, bunun mümkünatı yok. O yüzden Allah'ın Resulüne tabi olmak lazım. Hayatın her alanında Allah'ın Resulünün izinden yolundan gitmek lazım. Onun yap, yapın dediğini yapmak, yapmayın dediğini yapmamak lazım. Onun örnek olduğu şekillerde ibadetlerimizi ifa etmemiz lazım. Onun örnek olduğu şekilde bütün fiiliyatımızı yeniden ayarlamamız, düzenlememiz lazım. Allah'ın razı olduğu ölçüler bunlar. Felsefe yoluyla yap yapılan işler değil. Onu bunu örnek alarak, onun bunun bir takım ne üdü belli olmayan bir takım tecrübelerinden hasıl olan bir takım şeyleri, Örnek alarak değil, Allah'ın ayetleriyle barışık olmayan, Allah'ın vahyiyle barışık olmayan, Allah'ın Resulü'nün sünnetiyle barışık olmayan fakat Müslümanlık ve Mü'minlik iddiasıyla yola çıkan ve kendisine çağıran insanların yolundan gitmek suretiyle kurtuluşa ermemiz mümkün değil, garanti Allah'ın yolu. Garanti yol, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolu. Garanti ahlak, peygamberimizin ahlakı. Cenneti garanti eden yol, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolu, sahabenin yolu, Hazreti Ebu Bekir'in yolu, Hazreti Ömer'in yolu, Hazreti Osman'ın yolu, Hazreti Ali'nin yolu. Başka yol yok. Başka yol yok değerli müminler. Ama yollar şimdi ayrıldı oraya gitti, buraya gitti meşrep, ekol, mekol insanlar değişik yollara ayrıldılar insanların, müminlerin kurtuluşa ermesi için Allah'ın kendilerinden razı olmaları olması için bu konuda müminlerin rahata, huzura ermeleri benim yolum doğrudur diyebilmeleri bu konuda mutmain olmaları için hayatlarının Allah'ın ayetlerine uyması lazım. Hayatlarının Resulullah'ın hayatına uyması lazım. Sahabeyi örnek almak lazım değerli müminler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi uyarıyor. Bir gün elindeki çubukla bunu defalarca söyledim. Faydası var. Söylüyorum. Söyleyeceğim. Kum üzerinde bir çizik atıyor. Sahabe bakıyor. Ne yapıyor Allah'ın Resulü? Kum üzerinde uzun bir çizgi şöyle çiziyor. Daha sonra bu çizginin sağına sonuna ufak ufak çizgiler çiziyor. Sahabe bakıyor. Nedir ya Resulallah bu yaptığın bu resim? Kum üzerinde ne çiziyorsun? Diyorlar. Allah'ın Resulü diyor ki görüyor musunuz bu çizgiyi Dost Doğru diyor. İşte bu doğru yol Allah'ın ve Resulünün yoludur. Görüyor musunuz bu çizgiden sağa sola sapan ufak yolları? Görüyoruz. Bunlar da bizim, benim yolumdan, Allah'ın yolundan ayrılan yollardır. Sakın ola ki bu yollara sapmayın. Doğru gidin. Allah'ın yolundan gidin. Resulullah'ın göstermiş olduğu yoldan gidin. İşte bu yol Kur'an ve sünnet yoludur. İki elinizle sarılın. Kaçar gider endişesi varsa dişlerinizle sarılın ama asla ana yolu bırakmayın. Doğru yolu bırakmayın. Sırat-ı vazgeçmeyin. Değişik yollara sapmayın gerek yok. Değerli müminler, Allahu Teala ne dedi? Kur'an'da açık, net. Allahu Teala'nın dediklerini yaşayan bir peygamberin hayatı sallallahu aleyhi ve sellem İki elimizin arasında avucumuzda. Onun sözleri bugüne kadar geldi. Onun fiiliyatını, sözlerini, fiillerini, takrirlerini, hayatını anlatan rivayetler sapa sağlam olarak elimize günümüze kadar geldi. Çok uzakta değil. Okursak öğreniriz. Sorarsak bize yol gösterirler. Garanti bir yolda gitmek için. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gitmek zarurettir değerli müminler. Ancak şöyle bir tehlike var. Her ufak çizgiler vardı ya bu ufak çizgilerin sahipleri sağa ayrılanlar ya biz de ana yoldan geldik biz de doğru yoldan geldik biz de o yoldan geldik yani niye bizi bu kadar şey yapmayın biz de efendim doğru yoldayız diye iddia ediyorlar. Ancak ancak Böyle bir iddia karşısında müminlerin takınması gereken tavır şu olmalıdır. Ben suyu kaynağından içeceğim kardeşim. Tahliye borularından oradan buradan tahliye edilmiş borulardan suyun tadı, rengi, kokusu değişmiş olabilir. Oradan patlaktan efendim geçtiği mecradan kendisine suya ait olmayan bir madde, bir akıntı karışmış olabilir. Bu şekilde suyun rengi, tadı, kokusu değişmiş olabilir. Neme lazım. Ben suyu ana kaynağından içeceğim. Ben İslam'ı Kur'an'dan öğreneceğim. Ben İslam'ı peygamberimizin hayatından öğreneceğim. Ben onun yaptığını yapacağım, yapmadığını yapmayacağım, bu şekilde kurtuluşa ereceğim diye bilme cesaretini göstermemiz lazım. Bunu göstermiyorsak, bu konuda tembellik içerisindeysek, efendim, amcam falan meşrep üyesidir. Dayım felanca meşhep üyesidir onun peşinden gideyim. Felanca sevdiğim alim felanca meşhep üyesidir onun peşinden gideyim. Fişmancanın peşinden gideyim dersek Kur'an'ın ve peygamberimizin sünnetinin bize vazetmiş etmiş olduğu İslam'dan kopma tehlikemiz vardır. Buna dikkat edelim. Onun bunun hatırıyla bu iş olmaz. Allah'ı razı etmek lazım Allah Ne yaparsam razı olur Bunun cevabını vermek lazım Dünya hayatı basi. Bu dünyada hakkı söyleyenler Dokuz köyden kovulmuştur her zaman Hakkı söyleyenler Hapishanelerde çürümüşlerdi Bakın İmam-ı Azam'ın hayatına Hapishanelerde çürümüştür Bakın Bütün imamlara bakın İmam Ahmet'e bakın İmam Şafiye bakın İmam Malike bakın bakın alimlerin hayatını bir inceleyin hep zorluk hep zorluk hep zorluk sıkıntı sıkıntı idareciler tarafından baskı toplum tarafından baskılar vesaire E tabi bunlar olacak ama bu insanlar ne yapmışlar Allah'ın razı olduğu olacağı yolu fiili tercih etmişler İnsanları razı etmek için uğraşırsanız hiç kimse size takılmaz. Ne lazım? Öyle mi gidiyorlar gitsinler? Böyle mi gidiyorlar gitsinler? Bana ne? Bana ne bu insanlardan? Ben işime bakarım kardeşim. Derse bir hoca ona kimse dokunmaz. Hiç kimse dokunmaz. İşlerde tıkırında gider. Ne zamana kadar? Mezara girene kadar. Mezara girdikten sonra gel beriye. Sen hocaydın da ne ettin? Anlattın mı Kur'an'ı? Anlattın mı Peygamberi? Anlattın mı gerçek tevhidi. Anlattın mı insanlara yanlışlarını söyledin mi? Söylemedim. Niye? Çekindim. Ha, benden korkman daha evla değil miydi senin? Diyecek Allahu Teala. Allah'ın azabından korkman daha evla değil miydi? İnsanların azabından korktun ha? Bu ilim, bir emanet, vallahi hakkı söylemeyen hocalar, sırf bu günahlarından dolayı cehenneme girebilirler. Sırf hakkı söylemediklerinden dolayı. Namazları da, zekatları da, ağaçları da kendilerini kurtarmaz. Çünkü... Bir hadis-i anlatayım size. Ezan okunacak herhalde değil mi? Evet. Tamam ben de kapatacağım duayla. Şöyle hadis-i şerif. İlimle yüklenip de o ilmiyle amin olmayanlar o ilmi insanlara anlatmayanlar Anlattıkları ilimleri kendileri bizzat yaşamayanlar cehenneme gireceklerdir. Sırtlarında cehennem ateşi yakılacak, boyunlarında hayvanları örüklediğimiz zincirler olacak, bir kaza çakılmış halde cehennemde o örüğün etrafında, sırtında ateş yanmak suretiyle dur dolaşacak. Ve onun bu vaziyetine acıyan insanlar onu görecekler diyecekler ki Hatta cennetten de görenler olacak durumu Diyecekler ki ya alim ya falan Biz senin anlattığın gerçekler konusunda Gerçekler sayesinde hidayete erdik Cennete girmeyi hak ettik sen bize kürsüden bunları anlatıyordun da sen niye buraya girdin? Senin vesilenle biz cennete girdik. Anlattığın şeyler, şu haram dediğimiz kaçındık. Bu helaldeni yaptık. Senin bu anlattığın bazı nasihatler sahgesinde biz cennete girdik. Senin ne işin var burada? Dediklerinde dile gelecek konuşacak. Diyecek ki evet ben sizlere hakkı söylüyordum. Doğruyu söylüyordum. Ancak hakkın uygulayıcısı değildim. Doğrunun uygulayıcısı değildim. Size marufu emrederdim, iyiliği emrederdim, kendim o iyiliği yapmazdım. Sizi kötülükten nehyederdim ama gider kötülüğü kendim yapardım. Vaizlerin müftülerin hocaların hali ne ola? Çok büyük mesuliyet. adam şimdi müftü oldu seviniyor. Ne seviniyorsun kardeşim? Ne kadar büyürsen o kadar sırtında yükümlük var, sorumluluk var. Ahirette insanlar yakına yapışacaklar. Sayın müftü, görevini yaptın mı? Hoca efendi, vaiz efendi, görevini yaptın mı? Bu insanlara hakikati anlattın mı? Bunlar mesuliyet. Bunlar mesuliyet. Bunun altından kalkmak zor. Bir hadis-i şerif daha var. O garip bir hadis. Yani zayıf var. Onu da söyleyeyim. Bitiriyorum. Bu hadiste Allah bir cahili yetmiş defa af ederse bir alimi bir defa af eder bir cahili yetmiş defa af ederse bir alimi bir defa af eder görüyor musunuz yani cahil insan af edilmeye yetmiş kat daha yakın alim insan yetmiş kat daha uzak niye biliyor bildiği halde yanlış yapıyor diğeri bilmediği halde yanlış yapıyor bilmeyenin özrü var bilenin hiç özrü yok bu hadis garip bir hadistir ama bundan da ibret almak lazım zayıf bir hadistir ama ibret almak lazım söylemekte fayda var ibret almak lazım yani cehalet özür müdür hocam cehalet özür değildir o da bir şeydi ha dersin doğru cehalet özür değildir insan bilecek ama bir insan Belki bildiğini zannediyordu ama bilmiyormuş yaptı. Ondan bahsediyoruz biz. Evet. Allah cümlemizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden ayırmasın. Doğru yoldan ayırmasın. Ee, Peygamberimizin hayatıyla ilgili çok hadis-i şerefler vardı. Onları aktarmaya vakitimiz yok. Ezanda okunuyor. Ee, i̇nşallah bir dua ile gecemizi noktalayalım. Önder hocam bize lütfeder misin acaba dua? Evet i̇yi. iyi olur yani. Sizin. Peki